1206, numaralı konu, Hazreti Peygamber ile üç kişinin kıssası ve Hazreti Peygamberin Kur'an okuyanların yanında oturması, evet, Allah'ın Resulü mescidde oturuyordu, halk beraberdi, üç kişi mescide girdi, iki kişi Resulullah'a doğru geldiler, onlar Peygamberin yanında durdular, birisi halka da kendisine yer bularak oraya oturdu, diğeri ise onların arkasında oturdu, üçüncüsü ise çıkıp gitti, Peygamber dersi bitirdikten sonra, gelen üç kişinin halini size haber vereyim mi? Onların birincisi Allah'a sığındı, Allah onu kabul etti, İkincisi utandı, Allah da ona mağfiret etti, üçüncüsü ise yüzünü çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.